Bir de ona eline bir demet sap al onunla vur yemininden dönen durumuna düşme dedik. Doğrusu biz onu pek sabırlı bulduk. Ne güzel kullu o. O gerçekten Allah'a yönelirdi. Ey Resulüm, kuvvetli ve basiretli olan o zatları kullanımız İbrahim, İshak ve Yakubudan biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kişiler kıldık.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 Kanepelere dayanarak, birçok meyveler ve içecekler isterler. Onların beraberinde, gözleri kocalarından başkasını görmeyen, yumuşak bakışlı, aynı yaşta güzeller vardır. Bunlar, hesap günü için size vâd olunan şeylerdir. Gerçekten bu, bizim ihsan ettiğimiz bir nasiptir ki, onun asla biteceği yok. İşte bu, mutlularadır. Ama